Temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar, iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip, izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış,